Herkese günaydın. İstanbul'dan İknur Ateş'in kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. İstanbul Beşiktaş Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Levent'te eğitim veren İsmail Tarman Ortaokulu İmam Hatip Lisesi yapılmak isteniyor. Çocuklarına imam olarak yetiştirmek isteyenler için yeterince alternatif var zaten. Oğlumun normal bir okulda eğitimine devam etmesini istiyorum. Benim gibi düşünen velilerin ve semt sakinlerinin desteğini bekliyorum diyor. Ateş bu kampanyasında anlaşılan bir normal okulları imam hatipleştirme furyası daha başlamış durumda. Zira yine bu kampanyalarda Change.org platformu üzerinde ciddi bir artış görüyoruz. Şimdi Samsun'a uzanalım. Kampanya sahibi Güven Somer 6 Haziran 2016 tarihinde aldığınız bir kararla sessiz sedasız bir şekilde Atatürk Kültür Merkezi önünde bulunan opera tramvay durağının adını değiştirildiğini gazetelerden öğrendik diyor kendisi. Opera, tiyatro, bale gibi kurumlar sanatın en yetkin alanlarındandır. Bu sanat dallarının bir şehirde icra edilmesi toplumun gelişimi için önemlidir. Ayrıca bu sanat dallarının bir şehirde sıkça vurgulanması o şehre kimlik kazandırır. Öyle ki Samsun'da bir tramvay durağının adının opera olması Samsun için bir değer oluşturuyordu. Bu Samsun dışından gelen dostlarımızın övgüyle bahsettikleri bir konuydu. Biz Samsun halkının gururuydu. Yakın zamanda yaptığınız değişiklik ise Samsun için büyük bir hayal kırıklığıdır. Opera tramvay durağının adının ironik bir şekilde büyük cami yapılması kabul edilemez. Üstelik bu değişikliği Ramazan ayının ilk gününde yapmanız düşündürücüdür. Artık din kurumlarıyla sanat kurumlarını karşı karşıya getirmekten vazgeçin. Tarafınıza çağrımız şudur. Opera tramvay durağının ismini bir an önce iade edin diyor Somer. Sakarya'dan Mert Şahin'in kampanyasına kulak veriyoruz şimdi de. Sakarya'da Akbil dolumun kart yükleme noktalarından ve sadece belli başlı büfelerden yapılabiliyor diyor. Sabahları erken saatte çıkan vatandaş Akbil'ini dolduracak dolum noktası bulamıyor. Ve Sakarya'da kart yükleme için makineler bulunmadığı için otobüslerde indirimli seyahat edebileceği yerde fazladan cebinden para çıkıyor. Bunun önüne geçebilmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Online işlemler adında bir bölüm açmasını istiyoruz. İnsanlar buradan hem banka hesabı hem kredi kartları ile yükleme yapabilsin. Hem de kalan bakiyesini görüntüleyebilsin. Bunların haricinde kayıp eşyalarını kolaylıkla bulabilmek için bilinen otobüslerin tarih ve saatleri de kayıtlı olarak tutulması sağlanabilir. Bu konuyla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden bir adım bekliyoruz diyor Şahin. Betül Yakar'ın kampanyası da Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne seslenmiş. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak önceki dönemlerde yaklaşık 800. Bu dönemde yani 2015-2016 yıllarında 600 öğrenci alındı. Hesaplama yaparsak fakültemiz bünyesinde 3000 öğrenci bulunması gerekir. Dönem tekrarı yapan arkadaşlarımızla birlikte bu sayı 3500 civarı olmaktı. Arkadaşlar fakültemizde bu kadar öğrenci varken 88 kişilik kütüphanenin kaç kişiyi yetebileceğini Uzun süredir düşünmekteyim. Cevap olarak tabi ki 88 kişi diyebilirim. Bizim hukuk fakültesi öğrencileri geleceğin hak savunucuları, geleceğin adalet dağıtıcıları olarak bahane yaratacak durumda değiliz. Fakat Selçuk Üniversitesi Hukuk fakültesinin yetersiz bir kütüphaneye sahip olmasını şiddetle kınıyoruz ve düşünüyoruz ki 88 kişilik küçük bir çalışma odası, yan tarafında kurulmuş küçük bir kitaplık, yetersiz kaynaklar, havasız ortam, odaklanmayı engelleyici düzen, beton zemin üzerinden çıkan sandalye, ayakkabı sesleri, gıcırdayan küçük bir kapı, ilgisiz personeli fakültemizin yerine, büyüklüğüne, gücüne yakışmamakta. Biz geleceğin adalet dağıtıcıları zemin katı dizilmiş kitaplar topluluğu görmekten utanıyoruz. Biz bu kampanyayı başlatarak hukuk fakültesi öğrencilerinin motivasyonları bozulmadan ferah ferah çalışabilecekleri bir ortam istiyoruz. Biz bu fakülteye hayatımızdan 4 yıl vereceğiz ve umulur ki daha fazla olmasın, daha fazlasını vereceğiz belki de. Buna değecek bir fakülte olmasını canını gönülden istiyoruz. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2016-2017 eğitim dönemine başlarken İsmine, şanına, bölümüne, geleceğine, geçmişine yaraşır bir fakülte olsun. Fakülte imkanları genişletilsin, güzel bir bahçe, elektriği olan, öğrencinin cebini yakmayacak bir kantin, yeterli ve donanımlı bir kütüphane, ilgili ve güler yüzlü bir personel istiyoruz. Biz öğrencinin fakülteye gelmekten kaçacağı bir fakülte değil, aksine koridorlarında uyuyabileceği kadar seveceği bir fakülte istiyoruz, diyor Yakar bu kampanyasında. Ve şimdi sırada başarıya ulaşmış bir kampanya var. Egemen Uruçoğlu bir süre önce Change.org'da başlatmıştı bu kampanyayı. Amonyum nitrat gübresinin yasaklanmasını talep ediyordu kendisi. En çok kullanılan kimyasal gübre amonyum nitrat. Türkiye'de 3 fabrikada üretilen ve aynı zamanda Rusya, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden ithal edilen bu kimyasal gübre maalesef artan terör olaylarında %90 olarak el yapımı patlayıcı maddesi olarak kullanıldığı için 2015 yılında çıkarılan yasalarla 2016 başından beri takibi yapılmaya çalışılıyor. Ancak gözden çıkarılan bir konu var ki Türkiye'de yılda 20 milyon adet satılan 50 kilogramlık torbalardan bir tanesi bile bir binayı yıkmaya yetecek patlama yaratabiliyor. Ayrıca tarımdaki gelirleri içinde mutlaka bu gübrenin kullanılması gerekmiyor. Piyasada alternatif olarak kullanılabilecek ürünler de var ve bu yüzden bu kimyasal gübre cinsi Almanya gibi birçok ülkede yasaklanmış durumda. Son 6 yılda Türkiye'nin en büyük gübre şirketlerinde pazarlama uzmanı ve pazarlama müdürü olarak çalışmış bir kimyager olarak bu konuda en bilgili kişilerden biri olduğuma inanabilirsiniz. Patlayıcı olarak kullanılmasını engellemek için bu gübrenin yasaklanmasından daha iyi bir çözüm yolu yok diyordu Oruçoğlu bu kampanyasında. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu durumu düzeltmek için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada artık bu gübrenin kullanımının yasaklandığı duyuruldu. Esasında gönül ister ki hiçbir suni gübre kullanılmasın, kimyasallar tarıma karıştırılmasın, bunun yerine tamamen doğal gübrelerle hatta organik bir şekilde bütün sebze ve meyveler yetiştirilsin. Son olarak şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Nicholas Jones kampanyasını oğlunun böbreğinde bulunan bir virüsün tedavisi için açmış. 15 yaşındaki oğlu Matty'nin böbreğinde çok nadir rastlanan bir virüs olduğunu belirtiyor Jones. Bu virüs Matty'nin böbreğini yavaş yavaş yok ediyor. Yakın bir gelecekte Matty'nin böbrek yetmezliği sorunu yaşayacağı belirtiliyor. Ancak esas sorun İngiliz sağlık sisteminin Matty'nin bu hastalıktan kurtulmasını sağlayacak tek ilacı vermemesi. Böbrek naklinin bile yeni takılacak böbreği de bu virüsün yok etme potansiyeli Nedeniyle çok riskli bir durum yaşıyor Matthew. Babası Jones ise Change.org üzerinde başlattığı kampanyasında İngiliz yetkililerden bu durumu düzeltip Matthew'nin sağlığına kavuşmasını sağlayacak ilacın temin edilmesini istiyor. Kısa sürede 350 bin aşkını imza toplayan kampanya sonuç verecek mi? Bunu birlikte göreceğiz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere yine ülkemizden bir İngiltere'den derlediğimiz... Ulaşım sorunlarından üniversite öğrencilerinin sorunlarına kadar pek çok alanda vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey konusunda change.org adresine girerek kampanyanızı başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.